and pieces weeping in the darkest night hey there you trying to stand up on your own two feet and stumbling through the sky Need to lay your burden down. Hey, there you drowning in a helpless feeling, buried under deeper ground. When the lights go out, it's a waiting. İyi geceler, makaselleri dinliyorsunuz. Nasılsın Özge? İyiyim Haziran, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, bu hafta, geçen hafta başladığımız yeni yıl değerlendirmesine, eski geçmiş yıl 2013 değerlendirmesine devam ediyoruz. Ee, bunu müzikal olarak da aslında devam ettiriyoruz. Ee, <gülüyor> biraz sonra şarkı söyleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim, en sevdiğimiz şarkılarından biraz mırıldanacağız. Hayır ama yani aslında hani tabii biz böyle programda işte... ...hem işte popüler ve bilinen işte yükselen yıldızlar diyeyim tırnak içinde hani onlara da yer verirken birazcık işte daha alternatif de vermeye çalışıyoruz. Bugünse aslında hani zaten ...işte saygı gören kimi listelerden, işte kimi müzik dergilerinin listelerinden isimlere baktık. Spin olsun, baktık. olsun, onların isimlerini Aynen. verebiliriz aslında. Ve birçok alternatif müzisyene rastladık, kadın müzisyene rastladık. Arcade Fire gibi gruplar, ne bildiğiniz gruplar en başlarda ama listelerin Tabii. biraz derinlerine gittiğiniz zaman... E, ...bizim bilmediğimiz ve çok sevdiğimiz, dinleyince sevdiğimiz birçok grupla karşılaştık. 20-40 arası kadınlara <gülüyor> yoğun olarak rastlamak mümkün ilk elinde... <gülüyor> Ama tabii ilk onlar hep birazcık Daft Punk'lara, Kanye West'lere teslim hı hı. olmuş vaziyette. Kadınlar genelde R&B olunca aslında listelerin başına genelde evet. ge geçebiliyorlar gibi Lorde falan mesela çok işte Hayim. Geçen hafta aslında Elektronik. en ilk onda yer alan birçok ismi çaldık. Bugün işte birazcık daha hem bizim de zaten daha önce çalmadığımız, hani bazılarını bu listelerle keşfettiğimiz... Ya da yani müzisyenler evet. ya da işte hani zaten ilk albümünü yayınlamış çoğunluğu. Mesela ilk başladığımız Laura Mowla e, öyle bir isim. E, 4 Mart'ta yayınlamış ilk albümü Sing to the Moon e, albümünün ismi. Dinlediğimiz şarkıda albümle aynı ismi taşıyor. 86 doğumlu İngiliz bir müzisyen. E, kendi şarkılarını yazıyor. Hakikaten içli şarkıları var diyebilirim. Hmm. Birçok ödüle aday olmuş, çeşitli e, tabii ki listelerde yer alıyor. Jill Scott, Eric O'Badur, Lauren Hill gibi müzisyenlerden e, hoşlanıyor, onlardan ilham alıyor. Başka yani satış listelerinde de öne geçmiş bir müzisyen. Tabi bununla beraber, bu arada müzisyenlerle beraber birazcık geçmiş seneden içimizde yaradan konuları da hem dünyada hem de Hı -hı. Türkiye'de... Bahsedelim. Geçmiş sene deyince aslında 2-3 gün geçmiş olmasına, <gülüyor> gün karşın, geçmiş olmasına böyle rağmen. Böyle bir durum var. E, programın kapanışında bu arada Demonation Festivali'nden bahsedeceğiz. Bu seneki line-up'tan e, biraz inceledik. Pek kadın müzisyene rastlayamadık. Hiç rastlayamadık. Hiç <gülüyor> rastlayamadık. <gülüyor> bir müzisyene rastladık. O da Ah Kosmos daha önce Başak Ah Cosmos projesinden konuk olmuştu bize. İlk E.P'si Flash'i bu sene yayınladı. Müzik hayvanı. Plak şirketinden internetten dinleyip de indirebileceğiniz bandcamp üzerinden bir albüm programın kapanışını onunla yapacağız eğer beklerseniz. Ve pazar günü de eğer kalkabilirseniz <gülüyor> aslında sanırım daha öğle saatlerinden sonra başlayacak. Demonation Festivali Kadıköy'de devam ediyor olacak. Pardon Babylon'da devam ediyor olacak. İki şarkı ile devam edelim. Eleanor Friedberger gelecek ilk olarak Stare at the Sun ardından Valeri June Working on Blues. olarak Eleanor Friedberger dinledik. Personal Record. Eleanor Friedberger'in ikinci solo kaydı. Geçtiğimiz sene 2012'de, 2011'de pardon, Last Summer isimli bir albüm daha yayınlamıştı. Ama onu belki abisiyle beraber yaptığı projeden de tanıyabilirsiniz. The Fairy, Furnaces, birazcık adı duyulmuş bir şeydi. Bir yerden daha tanıyabilirsiniz ki o da Franz Ferdinand'ın Eleanor Put Your Boots on e, şarkısından ona adammış bir şarkıydı. E, Personal Record epey iyi eleştiriler alan bir e, albüm, indie pop albümü deniyor. Hani fakat mesela ben dinlediğimde hiç öyle bir şey hissetmiyorum aslında. Hani pop'tan çok uzak bir zan hissediyorum diyebilirim. Ama öyle tanımlanıyor en azından e, epey bir fazla kritik almış ve diyebileceğim gibi şu erkeklerin müzik dergisi dünyasını <Gülüyor> hani Kendini kabul ettirmiş bir müzisyen. Daha sonra Valerie June dinledik. Valerie June 1982 doğumlu Amerikalı bir müzisyen. Tennessee'li kendisi country müzisyeni diyebiliriz. Çok küçük yaşlardan beri kayıt yapıyor, şarkı söylüyor aslında. İlk albümünü 2006 yaşında The Way of the Weeping Will Of ile ilk kaydı yayınlanan kaydı o ama aslında çoğumuz diyeyim onun ismini yani küçük daha yerel bir müzisyenken bugün hani geldiği şeyi Pushing e Against a Stone albümüyle öğrendik diyebiliriz. E, albümden ilk single You Can't Be Told 2012'de yayınlanmıştı. Working Woman Blues demin dinlediğimiz şarkı ki güzel bir isim Working Woman Blues. Hı hı. E, bu sene yayınlandı. Tabi albüm hani aslında onun da zaten böyle ilk şeyi diyebilirim. İlk ana akımdaki albümü diyebilirim. Bu albümde ona den Arpech e, eşlik etmiş. Kim o? The Black Keys grubundan kendisi. Dolayısıyla e, Sevilen bir müzisyen. Ben hani Black Keys'i severim falan ama mesela şu albümü daha çok beğendim <gülüyor> diyebilirim yani. Hani kadının sessiz falan da çok olağanüstü. Ee, hem Rolling Stone e, ona yılın en iyi albümleri listesinde 44. sıraya koymuş. Hem de işte Spindir, Mojo'dur falan herkesten böyle şahane e, yorumlar almış. Working Woman da bu arada bir eş olmaya ve anne olmaya hazır değilim. Böyle bir niyetim de yok. Ben çalışan bir kadınım diyor ve bu, bu senenin e, albümler arasında feminist böyle sözlere sahip birçok şarkı çaldık aslında sanki değil mi? Tabii aynen ne mutlu bize ki üstüne <gülüyor> böyle şey var. E, Valeri Jun'la benim açıkçası tuhaf bulduğum feminist açıdan şöyle bir şey var ki... Orada pardon Beyoncé'nin açıklamasından sorulabilir mi geçen sene? <gülüyor> şöyle bir şey var ki çok şey bir kadınken nasıl anlatayım... Şimdi çok saçlar, makyajlar falan bu albümle beraber bütün imajı da değişmiş. Hı hı. Şahsen bir öncekini tercih ederim. Bunu ona piyasada dayatmış mıdır, dayatmamış mıdır bunu bilemeyiz ama... ...o eski haline hani baktığım zaman kayıtlarına tercih ederim hı hı. diyebilirim. E, 2013'te neler oldu biraz Türkiye'ye bakarsak aklımızda kalanlar... ...meclise e, başörtüsüyle girilmesi. Meclis kürsüsünde ilk başörtülü vekil Canan Candemir e, Çelik e, oldu bu sene. E, kadınlar... Üzerine erkekler çok fazla konuştu mecliste, küfür etti. Daha doğrusu kadına önek şiddet hakkında aslında birçok sorun önergesi verildi ama pek bir şey olmadı. Ama bu başörtüs tartışması e, gündeme geldi. Şiddet rakamları ne yazık ki çok kötü her sene e, olduğu gibi. E, biraz ondan bahsedebiliriz. 2013'te 28 bin kadın şiddete uğradı diyor diğer bu Kır barosu aynı zamanda bir anette kadına yönelik şiddetin çetelesini tutuyor her ay bu arada çeşitli gazetelerden ya da dergilerden tabi rakamlar ne kadar yansıtıyor mesela aralıkta erkekler 25 kadın öldürmüş genelde 20-25 kadın ya da 15 kadın Kasım ayında çeşitli rakamlar karşımıza çıkıyor. Resmi rakamlar çelişkili bu arada tabii. Yani e, Aile Bakanlığı 2000 dava e, takip ediyor ama... ...hani gerçek rakamın ne kadar olduğu bir türlü e, bilinemiyor ne yazık ki. E, bunun dışında Sierra... E, saray Sierra cinayeti hepimizi çok üzen bir haber oldu. Fotoğraf çekmek için İstanbul'a Amerika'dan gelen... saray Sierra ne yazık ki e, ortadan kayboldu 23 Ocak'ta... ...ve bedeni bulundu e, 2 Şubat akşamında başına taşla vurularak öldürüldüğü ve tecavüz girişiminde bulunulduğu belirlendi. Ve katil zanlısı da yakalandı. Ne yazık ki onun arkasından da işte niye burada olduğuna, niye fotoğraf çekmek istediğine ilişkin haberleri okumak birçok birçoğumuzu üzdü. Şeyi çok konuştuk. Tabii kızla erkekle olsun. Yani biraz başbakan Hı -hı. açıklamaları çevresine dönen bir gündem oluyor. LGBTilerin de geri kalmaması kızla erkekle açıklamalarından. <gülüyor> Ama şunu da söyleyeyim Hı -hı. hani birazcık dünyadan da bahsedelim diye düşünerek şey yapıyorum ki yalnız değiliz. Londra varisi Boris Johnson bu senenin en seksis insanlarından bir tanesi seçildi. Çünkü kendisi kadınların üniversiteye zaten koca bulmak için gittiğini söyledi. Şu yalan beni, mı? Yalan mı? <gülüyor> Tabii ki. Ama benim hoşuma giden detay Çok şu ki Wikipedia'nın söylediğine göre Osmanlı'nın son döneminde dahiliye nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in öz torunu <gülüyor> Stanley Johnson'ın oğludur. O da bizden birisi aslında <gülüyor> içten içe ve kendisi İngiliz Muhafazakar Parti de milletvekili 2008'den pardon milletvekili iken 2008 tarihinden itibaren Londra B.D. başkanı seçilmiş Kader evet iki şarkı ile devam ediyoruz Waka Waka değil mi <gülüyor> grubun adı grubun üçüncü albümleri bu sene çıkardıkları albüm Serüven Salt'tan gelecek Dixie Cups and Jars ardından yeni bir grup aslında tek kişilik bir proje. Torres kendi isimini çıkardı ilk albümünden. Hani şarkısını dinleyeceğiz. <gülüyor> Maybe some other time then I'll come back again Maybe some other time then Maybe some İlk olarak Vaksat Vaksace dinledik. Bir çırpıda söylenmesi zor bir e, müzisyen. E, ki albümüyle ilgili de aynı şey söylemek mümkün aslında his olarak. ilk albümünü American Weekend'i 2012'de e, yayınladı. E, şimdi dinlediğimiz ikinci albümünü ise Cerulean Salt 2013'de yayınladı. Albüm hani bayağı iyi eleştirilir i̇şte, aynen Demin şurada listelerde şey durumunda e, Rolling Stones'da 36 e, Pitchfork'ta 22, Spin'de 20 numaralara kadar ...yükselmiş kendisi... Ee, bu tip ufak müzisyenler için... ...aslında büyük bir şans diyebiliriz... ...bu şekilde keşfedilmek herhalde... ...ama e, müzikal olarak da... ...gayet iyi albümler... Yani ...birden tüketebileceğiniz albümler değil. Evet, bir ölçüde... E, ...mesela hani baktığın zaman çok böyle... ...inanılmaz prodüktörlerle de... ...çalıştığı... E, ...söylenemez falan... ...dolayısıyla hani gerçekten kendi başarısı... ...diyebiliriz ve çok iyi eleştirilir alıyor. Ondan dinlediğimiz şarkının ismi Dixie Cups and Years'dı. E, tabii ki bu tip müzisyenler için keşfedilmek bu sefer biraz önem taşıyor. Bunlardan biri de Torres aslında e, sanırım bu şekilde okunuyor. Kendi adını taşıyan Neşvilli şarkıcı ve şarkı yazarı Mackenzie Scott'un projesi... ...Honey isimli şarkısıyla dikkat çekip e, parlıyor aslında. Daha sonra albümünü bu şekilde duyuruyor. Bu yılın sonunda çıkarmış albümü... Genç yaşta ailesinin aldığı gitarla müziğe başlıyor ve daha sonra elektrikli gitara kayıyor. 22 yaşında ama kendi iç dünyasından çok açıklıkla ve derinlikle bahsediyor. Kimi zaman aşktan, kimi zaman da bağlılıktan bahsettiği 10 şarkılık bir albümü var. Ee, biraz bir internette bulmak zor. Zor olabilir ama kendi sayfası var oradan tüm albümünü de dinleyebilirsiniz. İsmin yazılması zor olduğu için <gülüyor> birçok şey çıkıyor karşınıza. 2013'te olanlardan bahsediyorduk. Pussy grubunun iki üyesi Serbest bırakıldı... 20 ay sonra ne yazık ki ya da çok kötü koşullarda çalıştırılıyorlardı. Bir daha önce serbest bırakılmıştı ve en sonunda bir özgürlük geldi. E, yalnız Pusura Wright'la birlikte bir şey yapmayacaklarını ama Putin'e karşı e, politik olarak bir şeyler yap yapacaklarını ve e, muhalefetlerin devam ettiklerini söylediler. E, Femen'den e, belki bahsedebiliriz. E, öncelikle Tunus'taki Femen aktivisti 19 yaşındaki Aminia Sobul Ikea, Ay tutukluk aldı ardından tüksüz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Facebook'a yüklediği çıplak fotoğrafları e, ve mezarlık duvarına femen yazması nedeniyle içeri alınmıştı. Amina'nın e, bu eylemi sonrası Femi'nin yaptığı eylem aslında çok konuşuldu. Beyaz ve e, batı kaynaklı feminizmin, diğer feminizmlerin üstüne çıkması nedeniyle. Hı -hı. Çünkü yaptıkları protestolarda işte... ...Müslümanlığınız bir kafese alıyor, baskılıyor gibi şeyler, Müslümanlığa yönelik bir şeyler söylüyordu. Ve Müslüman kadınlar bu sefer Femen'e karşı bu bizim inancımız e, demeye başladı. Ve bizim bedenimiz, bizim kararımız e, demeye başladı. Ve Femen'in feminizme eleştirildi. E, Femen Türkiye'ye geldi bu arada. <gülüyor> e, kendilerini modern devrimciler olarak tanıyan grup İstanbul'da bir alışveriş merkezinde basın toplantısı düzenledi. <gülüyor> E, bu aslında geçen yılın e, başlarındaydı. Türkiye'de de bir FEMEN kuruldu bu arada. Hı -hı. E, i̇nternette fotoğraflarını görmüş e, olabilirsiniz ama çok fazla eylem yapmadılar bildiğim kadarıyla. Ee, bir... Evet doğru. Buna benzer basın çıkamasını CHP <gülüyor> <gülüyor> yapmıştı. E, geçtiğimiz evet, sene. Daha önce e, bahsetmiştik. 25 Kasım'da. CHP aynı zamanda e, bir... E, Aynı basın, aynı basın açıklaması değil, e, Öteki Türkiye ve Emek ve Şiddet raporunda 2013 yılına dair bir değerlendirme sundu Türkiye ile ilgili. Kadın işsizliği ile ilgili mesela olağanüstü rakamlar var. Milletvekillerinin 79'u yani %14.2'si, hükümetteki 26 bakandan sadece biri, 2926 belediye başkanının 26'sı yani %1'i, e, 34.210 muhtardan 65'i, %0.2'si, 81 valinin biri, 103 rektörden 5'i, 185 büyük elçiden 21'i kadın, 26 müsteşar arasında hiç kadın yok. Kadınların çoğu güvencesiz ve kayıtlı olarak çalışan iş ev işçileridir diyor. Şiddetle ilgili ise aynı raporda e, yıl, e, son 10 yılda e, yüzde %1400 arttığı söyleniyor. 2000 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken 2013'ün sadece ilk 9 ayında bu rakam 842'ye. ...ulaştı demişlerdi. Aynı şekilde LGBT'ler için... ...12 nefret... ...kayıt altına alınabilmiş... ...nefret cinayetinden söz ediliyor. Peki biraz daha görünür olmasından... da LGBT'lerin bunu gündeme getirmesinden de... ...olabilir. Artık nefret cinayetleri... ...daha çok telaffuz ediliyor ama... ...ne yazık ki sayının bu kadar çok olunduğunun... Hı hı. ...farkına varıldı diyebiliriz. Mesela çok konuşulan cinayetlerden... ...bir tanesi... ...9 Eylül'de Zonguldak'ta Murat Erdoğan'ın... ...bu bir LGBT cinayeti değil, bu bir... ...Gizem Tunç isimli bir kadının başına gelen bir cinayet... ...Bavi yakınlarında öldürülmüş bulundu. Katı izanlısı olarak genç kızın eski erkek arkadaşı gözaltına alındı. Genç kızın kesilen elleri ise tüm aramalara karşı bulunamadı. Böyle gotik ve manyakça şeyler olurken... ...Takvim Gazetesi ise bu sene... E, ...Nakalt başlığıyla bir şiddet haberini verdi... Böyle evet. bir şey bu sene olmuştu bu değil sene mi? Bu sene oldu. Yola Osmanlı Park'ta yürüyen genç kadın erkek tartışma tartıştı, tartışma büyünce erkek kız arkadaşını darp etmeye başladı. Aldığı yumruk darbeleriyle ağzından ve burnundan kanlar gelen genç kız yere yığıldı. Vatandaşlar ise yaralı kızın yanında el ele tutuşarak yürüyüşlerine devam etti. Yaralı kız hastaneye kaldırılırken polis dayakçı sevgiliyi arıyor. Bu haber yani şu içerik tam olarak neredeydi? Hani knockout kelimesi birleşiyor Hı -hı. belli değil ama böyle bir şeye de tanık olduk bu sene. Eee muhabirler, gazeteciler demişken sabahın muhabiri Atay Karabük Üniversitesi'nde konuk olduğu bir derste tecavüz konusunda kentin çıkarları göz önünde olacaksa haber yapılmamalı demiş. Neyse ki gazetecilik öğrencileri sınıfı e, terk etmiş. Kadın gazeteciler bu arada artık gazetelerde cinnet değil cinayet haberleri görmek istediklerini söylemiş. Hep bu cinnet nedeniyle olduğu için. Diğer yandan e, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Kurulu'nda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir tüzük değişikliği yapılmış. Kadın ve LGBT komisyonları tüzük güven ...kendisine e, alınmış, en son burada 22 Aralık'ta Katıköy'de e, kadın gazetecilerin, kadın ve trans gazetecilerin şiddet görmesine karşı da bir e, eylem, yapı eylem çağrısı yapıldı bildiğim kadarıyla. E, şarkıyla mı devam edelim, ne yapalım? Olur. <gülüyor> ne yazık ki e, bitmiyor bu konular. E, <gülüyor> Neko Case dinleyeceğiz. Case dinleyeceğiz. Ee, evet Neko Case annesini ve babasını kaybetmiş ve yaptığı albüm biraz bunun izlerini e, taşıyor. Uzun bir depresyon dönemi geçirmiş, ilaç kullanmış bu dönemde. Bu feminist e, sözleriyle, açıklamalarıyla... Da aynı zamanda e, gündemde olan da demek istemiyorum da bilinen bir e, şarkıcı. Aynı zamanda Kanada'nın Pornographers grubunda da müzik yapıyor. E, kendi 43 yaşındaki müzisyen 6. stüdyo albümünü yayınladı. The Worst Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You albümün e, ismi. Bu depresyon sürecinden çıktıktan sonra tabii yapmış. <gülüyor> bu albümünü ardından Nadine Shah deneyeceğiz geç bir e, müzisyen kendisinin ilk albümü o da e, bu zihinsel hastalıklar konusuyla ilgileniyormuş özel alanındaymış ve buna ilişkin şarkı sözleri yazıyor onun Love Your Dumb and Mad isimli albümünden Night Still Comes gelecek pardon neko e, Night Still Comes Nedine Shah'dan Rana ve şarkısını dinleyeceğiz my brain makes drugs to keep me slow a hilarious joke for some dead pharaoh but now not even the masons know what drug will keep that from coming mm -hmm. That are made for my hands But the tide smashes all my best laid plans to send And there's always someone to say it's easy for me But I revenge myself all over myself There's nothing you can say to me You, you never have Bye. Gonna go where my urge leads. No more swallowed, waist deep in the cold. Programın sonlarına geliyoruz. Çok vaktimiz kalmadı. Bahsedecek çok şey e, var aslında. Geçen hafta da biraz söz ettik. Belki LGBT'ler açısından aslında Onur Haftası gezi sürecine denk geldi. Güzel bir yıl oldu. Gezi olaylarından, gezi olayları <gülüyor> gezi direnişinden diyeyim kendimi düzelteyim. E, geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Evet. Neler çok karmaşık anlamında? ve evet. Alki <gülüyor> şeyi de bahsetmek lazım. Hani e, Gezi direnişi esnasında kimlerini kaybettik. Özge, Gaye, Doğa ve nice trans arkadaşımızı kaybettik. E, onu kısaca söyleyebiliriz diyebiliyorum. E, Ali, Arikan'ı kaybettiğimiz bir yıl oldu sevgili <gülüyor> arkadaşımız ve trans feminist aktivist. E, çok üzücüydü. Neyse kendisinin birçok okuyabileceğimiz yazıları ve çalışmaları var anısı olarak. Ee, ...değişik bir yıl oldu... <gülüyor> ...çok güzel bir yaz ve korkunç bir yıldı diye hatırlayacağım sanırım 2013'e <gülüyor> her zaman... Ee, ...şimdi... ...Julia Holter'la devam edeceğiz, kendisi değişik bir pop yapıyor... Ee, ...Amerikalı multi-instrumentalist şarkıcı ve söz yazarı In The Green Wild isimli klipte çektiği şarkısını dinleyeceğiz... ...ardından Kate Bon geleceğiz... Kendisinin bir coverını çalmıştık 70'lerin Yetmişlerin 70 Nikosu ile karşılaştırılmaktan Artık çok bıkmış kendisi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun albümü Mugmüzeum Son zamanlarda çok konuşuldu Oradan Sisters şarkısını dinleyeceğiz Ve ondan sonra da kapatacağız so sure someone with the thing you say writes on my leaf programı kapatıyoruz. Ah Cosmos'a kapatacağımızı söylemiştik. Demonation Festivali'nde açık radyo programcılarından Deniz Koloğlu'nun projesi de aslında yer alıyor cumartesi günü Biz bu programın yayınlandığı zamanda Utkanlı Deniz sizi eğer gitmişseniz dinlemiş olacaksınız ama pazar günü Ah Kosmos'u yakalayabilirsiniz Başak Günak'ın e, projesini. E, onun Flash EP'sinden bir şarkıyla kapatacağız. Anneannemin koası e, koa bir akciğer hastalığı demek. E, i̇nternetten dinleyip Bandcamp üzerinden ahkosmosbandcamp.com'dan dinleyebilir ya da indirebilirsiniz. E, bizim programımızın listesine ise makaseler.blogspot.com'dan ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça